Tedavide esas, zararlı sebeplerden korunmaktır. İradeyi faydalı şeylere sevk eden yahut zararlı şeylerden koruyan akli kuvvetler dörttür. Birincisi, daha evvelden tarif ettiğimiz kuvve-i hayaliye yahut musavviredir ki işittiği, gördüğü, tattığı, hülasa hissettiği şeylerin suretlerini suretlendirir, yani olayın fotoğrafını çekip hafızaya bildiren bir cihazdır. İkincisi kuvve-i müdrikedir. Kuvve-i müdrike, eşit sezgi kuvveti, kuvve-i hayaligenin cihazından aldığı suretlerin işlenilmesi veya da terk edilmesinin akıbetini düşünür, tasih eder, sonra hafızaya bildirir. Dünyaya nazaran mesela zehir gibi zararlı sebeplerin sonuçtaki tesirlerini yahut panzehir gibi faydalı sebeplerin suretini tasih eder, birbirinden ayırt eder. Şu zehirdir, öldürücüdür, bu pan zehirdir kurtarıcıdır diye karar verdikten sonra hafızaya bildirir. Üçüncüsü kuvveyi hafızadır. Bunun vazifesi nefse nazaran dimada ruha nazaran kalpte aldığı suretleri ezberleyip zapt etmesidir. Dördüncüsü kuvveyi bâis'dir. Yani yapmak veya yapmamaktan ibaret iradi kuvvettir. Kelamcılar buna cüzi ihtiyariye ismini verdiler. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ Mutlak hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sizden hangisi daha güzel amel işleyecek diye imtihan için ölümünüzü ve hayatınızı yaratmıştır. Her halükarda o Allah, mutlak, galip ve çok bağışlayıcıdır buyurulmaktadır. Yani allah Teala ölümünüzü ve hayatınızı yarattı. Ve hanginiz akli kuvvetini kullanır, Güzel davranışıyla iyi hareketlerde bulunur. Doğrusu hanginiz Allah'ın haram ettiği şeylerden sakınır, Allah'ın taat ve ibadetlerine koşar, bunda imtihan etmek için sizi dünya hayatına gönderdi demektir. Şüphesiz bir takım ameller kalbe, bir takım ameller zahiri azalara nispet edilir. Gizli de ve aşikarede hangisi çok yasaklardan sakınır ve dolayısıyla sevabı kazanır maksadı üzere yaratıldı insan. Dünyaya nazaran zararlıdan kaçmak, tedaviden daha faydalı olduğu gibi ahirete nazaran da zarar verici masiyetin, istek ve arzularından korunmak mesela küfür, şirk, nifak, riya, katil, hırsızlık, yalan, içki gibi şeylerden korunmak öncelik hakkını alır. Öncelik hakkını alır demekle bunları terk etmekle ibadet işlenilmesin demek istenilmiyor. Zira namaz gibi ibadetlerin terki de aynı zamanda zararlı şeylerin yani yasakların içerisine girmektedir. Hükema, tabipler ve nefsin tedavisiyle uğraşan zevatlar, aslu külli devain elhamiyetü, her devanın esası korunmaktır, mealindeki sözde ittifak ettiler. Demek korunma kanunu sadece tıbbi bir şey değildir. Umum manaya hamledilmesi gerekir. Nitekim İmam-ı Gazali diyor ki, Allah bilir ama anladığım kadarıyla korunmak, birçok tedavilerden insanı ihtiyatsız bırakır. Dünyada nefsi avına sevk eden menfaat, avcıdan koruyan zarardır. Müdrike yani akli kuvvet faydayı göstermekle nefsi avına yahut zararı bilmekle avcısını bertaraf etmeye, bertaraf etmekten aciz kaldığı yerlerde ondan kaçmaya sevk ettiği gibi ahirete nazaran da kalbin müdrike kuvveti cennetin nimetlerini idrak etmekle bahise kuvvetini tahsiline sevk eder. Şer-i şerif buna reca demiştir. Cehennem ve ilahi azabın zararlarını idrak etmekle de nefsi hevasından takva hasretiyle dizginler ve buna da şer-i şerif havf demiştir. Nefsin edeplendirilmesinde sebeplerin en kuvvetlisi de cennetin nimetlerini ümit etmekle iradeyi taat, ibadet ve her hayrı işlemesine sevk etmek ve korku hasretiyle de iradeyi cehennemin azabına vesile olabilecek her işten sakındırmakta çalıştırmaktır. Bu itibarla Allah Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve takfu ma basara kullun anhu Hakkında bilgi ve idrakin olmadığı şeyin peşine düşme. Çünkü muhakkak kulak, göz ve kalbin iç merkezi, bunların her birisi yaptığı işten sorumludurlar. Bina aleh ruha malup kılmak ve kalple arkadaş etmenin Kulasa edeplendirmenin başlangıcı, zahirde ve batında bunların şeriat dairesinde takvayla çalıştırılmasıdır. İmam-ı Gazali diyor ki, Evet, nefsin terbiye edilmesi, onu takvanın dizginiyle dizginlemekle izah edilir. Ve uhrevi saadeti kazanmak için, akıl ve iradenin var güçlerini harcayarak, onu her masiyeti düşünmekten korumak ve her fenalıklardan onu çekmekle gerçekleşir. Bunu gözünde, kulağında, dilinde, Kalbinde, midende, haya yerinde ve bütün azalarında işlediğin zaman da gerçekte Allah'tan korkmuş ve azabından korunmuş olursun, muttakiysin. Kim nefsin edeplendirilmesini ve terbiye edilmesini dilerse, gözü, kulağı, dili, kalbi, midesi olmak üzere beş azasının istek ve arzularına riayet etsin. Onları ahirete zarar verici her masiyeti düşünmesinden bile korusun. Ölçüler adlı eserimizde bu beş azanın işleyebileceği masiyetler kamilen izah edilmiştir. Onu zapt edip tatbik edenin, İmam-ı tarif ettiği takva mertebesine ulaşacağını ve kendisine vustat kapısının açılacağını umarım. Çünkü takva, terk olarak nefsi müstahak olacağı uhrevi azaptan ve dünyevi belalar ve hatta kınamalardan korumak, işlemek bakımından da farz ve vacipleri öğrenmek, öğrendiğini tatbik etmek ve birlikte kemali sevgi ve ihtiyakla Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten ibarettir. Burada şunu diyelim. Nefsin terbiyesi göz, dil, kulak, mide ve kalp olmak üzere beş azanın korunmasına bağlanmaktadır. Ama gözün korunması hakkında Hazreti Ali Kerramallahu ve Cehun'un gözüne malik olmayanın nezdindeki kalbin değeri asla yoktur. Değişi kafidir. Hadis-i şerifte de en nazaru sehmun mesmumun minsih mi iblis? Harama bakmak, şeytanın oklarından bir oktur diye buyuruldu. Nitekim İbnül Ömer radıyallahu anh diyor ki, bir müminin kendisine helal olmayan bir kadına bakışı, iblisin oklarından bir oktur. Allah'ın azabından korkarak ve nezdindeki cennet nimetlerini umarak kim onu bırakırsa, Allah Azze ve Celle onun lezzetini hissedeceği ibadete ulaştırır. Bu ok. Bakılanın hayalinde suretlenen şehvet duygularının yayından bakan insanın gözüne girer. Girdi ise iffet duygusunu keser, idrakini körleştirir. Binaenaleyh nefs gözlerini kapatır yahut haram olan güzel suretleri gördüğü zaman kaçarsa, bakılanın hayalinden gelen oklar kalbine isabet etmez ve şehvet duyguları kendisine galebe çalmaz. Böyle olduysa ibadetin lezzetini tatma derecesine ulaşır. 2. Dilin korunmasına gelince, Muaz radıyallahu anh'ın şu hadisinin sonunda dilin tutulmamasının ne kadar zararlı olduğu bildirilmektedir. Muaz radıyallahu anh diyor ki Kultu ya Rasulallah, ekbirni bi amelin yudhilunil cennete ve yubaiduni minen ner. Kale, lekad seelte an emrin azim ve innehu leyesirun ala men yeseruhullahu aleyhi te'budullaha ve la tuşrikubihi şeyen ve tıkimussalate ve tü'ti zekate ve ramadana. وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الختئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رزقناهم ينفكون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أدلك برئيس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رئيس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بمن ذلك كله. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه. فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله. وإِنَّ لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ سَكَلَتْكِ ki يَا مُعَاذٌ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ بَنْ يا رسول الله، ben ya beni cennete sokacak ve ateşten uzaklaştıracak amel ile haberdar et dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette sen büyük bir işten sordun. Hakikaten o büyük iş Allah'ın kendisine kolaylık yarattığı kimse üzerine kolaydır. Allah'ı tanıyıp ona ibadet edersin ve hiçbir şey ona eş koşmazsın. Namazı ikame edersin, eşi şeriatı tam mutabık, tadil erkan üzere kılarsın. Zekatı müstehaklarına verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, beyti muazzamayı tavaf edersin dedikten sonra hayır kapıları üzerine sana yol göstermeyeyim mi? Oruç kalkandır, sadaka hataları söndürür, Su ateşi söndürdüğü gibi ve gecenin ortasında adamın namazı buyurarak sonra secde suresinin o müminlerin yanları yataklarından uzaklaşmış olduğu halde azabından korkarak ve sevabını umarak Rablerine yalvarırlar. Bir de onlara vermiş olduğumuz rıksdan muayyen bir cüzünü Allah yolunda harcarlar. Habibim işledikleri amel sebebiyle yaptıklarına karşılık gizlenen ve onlar için nice göz aydınlatan ve sevindiren mükafatları Hiçbir nefs bilmez Malindeki ayetleri tilavet etti. Sonra işin başını, direğini ve ucunun zirvesini sana göstermeyeyim mi buyurdu. Ben evet ya Resulallah buyurun dedim. İşin başı İslam'dır, direği namazdır, ucunun zirvesi cihattır buyurdu. Bunların hepsinin en kuvvetlisi eşit dayanığıyla seni haberdar etmeyeyim mi buyurdu. Evet ya Yallah dedim. Bunun üzerine dilini tuttu ve akabinde aleyhinde olan bunu tut buyurdu. Bunun üzerine ben ya Nebiyyallah ve hakikaten biz konuştuğumuz şeylerle muahaza olunuyoruz öyle mi dedim. Anan seni kaybetsin eşit ağlasın ey muaz. İnsanları yüzleri yahut burunları üstüne dillerinin mahsullerinden başkası düşürür mü buyurdu. Ve hel yekubbun nase finnari ala vücuhihim ev ala menâhirihim illa hasaidu elsinetihim. İnsanları yüzleri yahut burunları üstüne dillerinin mahsullerinden başkası düşürür mü cümlesi söz konumuzdur. Hadisin insanları yüzleri yahut burunları üstüne dillerinin mahsullerinden başkası düşürür mü maalindeki hatimesi Büyük saadetin fatihası eşit anahtarıdır, eşit başlangıcıdır. Çünkü müdrike kuvvetini çalıştırarak baise kuvvetini dilin susturulmasında çalıştırmak hayatın korunmasına güzel bir yardımcıdır. Ve tarikate nazaran sukut amelin kutbu ve sebebidir. Çünkü dilin susmasıyla kalp güzel sözleri söyler, zikreder ve bu sayede nebta ala zülcelal hazretleriyle konuşur. Rahmet bulutlarından nurları yağdırmaya vesile olur. Hakikate nazaran da sukut saliklerin son mertebesidir. Bunun için ehli tahkik kim ciddi bir surette Allah azze ve celle'yi sıfatlarıyla tanırsa dilsiz olur dediler. Yani zikirden başka dilsiz olur. Murakabe makamına nazaran dilin susması heybet makamının alameti olur ve aynı zamanda hayret makamına da vesile olur. Nakli olunduğuna göre imam Şafii radıyallahu an şöyle buyurmuştur: "İhfas lisanek yuhel insan, la yelda ganek innu fil mukabir <gülüyor> min kati lisanek, kana taha Dilini koru ey insan, sokmasın seni ejderha yılan." Makberde çok var dilinin maktulu, karşılaşmaktan korkardı pehlivan. Ve bir netice kalbin hayalini çirkin suretlerden temizleme hasreti, gözün kapatılmasına ve dilin susmasına bağlanılmaktadır. Demek kalbi zikre iki şeyle muvaffak olunur. Birincisi gözün kapatılması, ikincisi dilin susması. Bunsuz kalp çalışmaz ve zikir de sahih olmaz. Artık bununla beraber kalbe ve hayale bir şey geldiği zaman yahut da göz herhangi bir surete tesadüf ettiği zaman yahut kulak nefsin hoşuna giden süzü işittiği zaman onları çevirmek ve istiğfarla Allah'a dönmek, yalvarmakla kalp nefse galebe çalar, sultan olan ruhun idaresi altında çalışır. 3. Kulağın korunmasına gelince Hayal kuvvetinde suretlenen suretlerden insanın kalbi gayet müteessir olur. Mesela dil, riyakarlığa saplanıp kendini veya da batıl bir şey överek söylediği zaman kulak o sözü işitirken hayalinde çirkin bir suretle suretlendirir ve kalp ondan müteessir olur. Bu itibarla hadis-i şerifte <gülüyor> Herhangi bir gayeye ulaşabilmek için çok övücü kimselerin yüzlerine toprak serpin diye buyuruldu. İnsan nefsinin tabiatıyla yalandan olsa dahi güzel övgülerle övülmeyi sever ve bu sevgi insanın nefsini kabartırır. Nefsin kabarmasıyla istek ve arzuları fiile geçer. Bu itibarla hele hele olmayan vasıflarla şahsı övenlerin yüzüne şeran bir avuç toprak alıp serpilmesi müstehaptır. Bazıları da çok övücülerin yüzlerine toprağın serpilmesinden maksat onları aşırı övmelerinden alıkoymaktır dediler. Binanın şahsı yüzünde övmek kesinlikle mezmumdur. Nitekim diğer bir rivayette "Oh sufi efvahil meddahin et Şahsı yüzünde çok övenlerin ağızlarına toprak serpin buyurulmaktadır. Yani onları övmekten alıkoyun demektir. Mesela birisinin gıybeti yapıldığı zaman ayıplarının işitilmesiyle gıybeti edilen kimsenin vasfedilen manasının suretiyle bir karikatürünü, fotoğrafını çizer. Haliyle müdrike kuvveti o suretin sonuçtaki olan zerilerini idrak eder ve kalbe bildirir. Haliyle kalp, gıybeti yapılan kimseden nefret etmeye başlar, müteessir olur. Ve bu da sihrin bir çeşididir. Şu kadar ki şahsın yüzünde değil arkasında, şahısta bulunan Allah'ın hoşnut olduğu vasıfları övmekte zarar yoktur ve kalp bundan müteessir olmaz. Binan aleh kulağı, kalbi maksadından alıkoyabilecek tüm seslerden, hatta gıybetten ve çalgılardan dahi korumak gerekir. Hayali suretler kalbin zikretmesini de engeller. Saliki en çok yolda bırakan da bu felakettir. Zira salik hayalindeki suretleri görmez ki onları sesin. Ancak zikri esnasında Allah demek istediği halde hayalinin gördüğü suretlerle kalbini uğraştırdığını hisseder. Bunun için velate kuma leyse leke bihi aynun innes sema vel basar vel fuad kullun ulaike kana anhu hakkında bilgi ve idrakin olmadığı şeyin peşine düşme çünkü muhakkak kulak göz ve kalbin iç merkezleri bunların her birisi yaptığı işten sorumludurlar malindeki ayeti kerime de kulağın işitmek sorumluluğu gözün ve kalbin sorumluluğundan önce zikredildi tabii ki sözde önce gelen söz hüküm bakımından öncelik hakkını alır hadis-i şerifte innelil kulubi sadaen ke sada'il hadidi ve ila uha'l istiğfaru Demire pas olduğu gibi gerçekte kalplerin de pası vardır. Onun cilalanması istiğfardır buyurulmaktadır. Yani aslında kalp latifesi parlak ve suretleri etmekte kabiliyetli ve nuranidir. Ancak zikri terk etmekten yani gafletten yahut nefsin istek varusuna dalmakla işlediği günahların birikiminden doğan lekeler kalbin yüzünü kapatır. Lekeler ve paslar aynanın yüzünü kapattığı gibi. O lekelerin temizlenmesi... Allah azze ve celle'den mağfireti talep etmek, işlenilen günahlardan mahcubiyet ve üzüntü duyulduğu halde dille istiğfar etmekle mümkün olur. Ve aynı mesabesinde olan kalbin yüzündeki işlenen günahların karikatürlerinin sureti silinmiş olur. Nasıl ki içinde suretlerin, heykellerin bulunduğu bir odaya rahmet melekleri girmiyorsa, böylece hayalinde çirkin suretler bulunan kimsenin kalp hanesine de sultanı zikir ve melekler girmez. Zira sultanı zikir daima melekleri takip eder. Görülmez mi hadis-i şerifte: "La tucalisu ehle'l-kader Benliklerini ortaya koyarak kendilerini fiilinin faili zanneden kaderilerle düşüp kalkmayın ve onlarla sözde açmayın buyurmaktadır. Çünkü onların sözleri kulak vasıtasıyla hayalde suretlenir ve dolayısıyla kalp o resimlerden dolayı müteessir olup itikadı bozulur. Nitekim hadis şerifte, "Man istema ila sâati gînâin, lam yuâdan lâhu an fil cennete. Kim çalgılardan bir sesi hoşlanarak dinlerse, cennette ruhanilerden işitmesine izin verilmez." diye buyuruldu. Zira dünyada iken bu kimse kalbinden zikrin sesini işitmedi ki, ahirette ruhanilerden işitebilsin. Yine. Men istema ila hadiit kavim ve humlehu karihoun subbe fi uzu nehil anuku kavim istemedikleri halde sözlerine kulak veren kimsenin kulaklarına kurşun dökülecektir. Yine, Men istema ila kaynetin subbe fi uzu nehil anuku yomel kıyameti. Kim Türkücü bir cahirenin Türküsüne kulak asıp dinlerse, Kıyamet gününde kulaklarına kurşun dökülecektir diye buyruldu. Gerek asr-ı saadette hatta cahiliye devrinde ve gerekse asr-ı saadetten bu yana bir asır öncesine kadar da her Müslüman bir kadının yabancı erkeklerin meclisinde şarkı, türkü söylemesi adet değildi. Onun için bu hadis-i şerifte türkücü kadın buyurulmayıp türkücü cariye buyuruldu. Binaenaleyh türkücü cariyenin zikri buna mebnidir. Şu halde kesinlikle kulakları kalbin müteessir olabileceği seslerden korumak, kalbin nurlanmasına vesile olabilecek seslere boşaltmak, Ali ve mubah sözleri işitmeye istihzar etmek kalbin nefse galip gelmesine kuvvetli vesilelerdir. Nitekim hadisi şerifte "Men istama'a ile en min kitabillahi kutibet lehu hasenetun mudaa'afetun ve men talaa min kitabillahi kanet lehu nuran yawm Kim Allah'ın kitabının ayetlerinden bir ayete kulak asar, dinlerse ona katlanan bir hasene yazılır. Kim de sesli Allah'ın kitabından bir ayet ilavet ederse onun için kıyamet gününde nur olur buyurulmaktadır. 4. Ama midenin korunmasına gelince helal olarak çok yemekten haramdan ise kesinlikle sakındırılması gerekir. Aksi takdirde çok yemek kalbin yüzünü kapatır yani karartır ve zikretmesini engeller. Hadis-i şerifte "Me'male ademi gün vi en min batnin bihasib ibni adema ukulatun yukimna sulbehu" فَاِنْكَانَ لَا مَحَالَةَ فَسُلُسُنْ تَعَامٌ وَسُلُسُنْ شَرَابٌ وَسُلُسُنْ <لِنَفَسِهِ> nefesihi Ademîler karınlarından daha şerli bir kabı doldurmadılar. Adem oğullarına sırtının iliklerini dimdik ayakta tutturacak birkaç lokma kafidir. Şayet bundan fazla gerekirse bu takdirde midenin üçte biri yemeğe, üçte biri içilecek şeye, üçte biri de nefesi için olsun diye buyuruldu. Ekabir açlığın birçok faydalarını saydılar. İmam Gazali'nin sözünün kısaltılarak buraya alınması uygundur. A. Az yemek kalbi saflaştırır, zihni keskinleştirir, kalp gözünü, eşit basireti de parlatır. Mutedil halden fazla yemek ise zihni durdurur, kalbi kör kılar, buhar tabakasının çoğaltılmasıyla da aklı azaltır. B allah Teala insana kalp verdi ki zikir ve dua ile münacat makamına ulaşsın. Münacat makamı meleklerin makamı olduğundan açlıkla insan bir nevi kendini onlara benzetmelidir ki kutsi ruhlarla birlikte yükselsin. C. Hükama ve sufilerin ittifakıyla açlık, kırılma ve zilleti meydana getirir. Aşırı sevinç ve kibirliliği engeller. Nefs açlıkla kırıldığı kadar hiçbir şeyle kırılmaz ve toklukla şehvani duygular dikildiği gibi hiçbir şeyle dikilmez. D. Nefse emmanenin istila edilmesine en kuvvetli sebep açlıktır. E. Gece, Teala Zülcelal Hazretlerinin münacatı için elverişli olduğundan açlık uykuyu izale eder. Bundan böyle kalp rahatlıkla teheccüd gibi ibadetleri icra eder. İnsanın ömrünün en nefis cevheri ve serveti de gece saatlerinde yani halkın uykuya daldığı zamanlarda uyanık kalmasıdır. F. Açlık, çok ibadetin işlenmesine yardımcı, tokluk ise engeldir. Bunun için din uleması, vasat halinden fazla yemeğe ruhsat vermediler ve vasat halinden fazla yeğeni de kınadılar. Dediler ki, helalden azaltılması en çok gereken şey yemek ve içmektir. G. Açlık, tabiplerin ittifakıyla bedenin sıhhatini temin eder. H. Açlık, yani vasat halinde yemek, her türlü çalışmaya yardımcı olur. I. Açlıkla fakirlerin hali idrak edilir. Fars, vacip ve nafile sadakaların verilmesine vesile olur. Demek az yemek, az içmek ve dolayısıyla az uyumakla insanın nefsi olgunlaştığı için kutsi ruhlarla birleşir. Hikmete mebnidir ki Allah Teala kafirleri zemmetmek esnasında "Zerhum ye'kulu ve yatamettu ve yulehhimu emelu fe safe Onları bırak, adam akıllı yesinler, eğlensinler ve faydasız emelleri kendilerini oyalaya dursun. Elbette bunların kötü sonuçlarını bilecekler buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mümin ve kafiri yemek hususunda birbirine kıyaslamada şöyle buyurdu: "İnnel mümine fi Vahidin vel kafire ye'kulu fi seb'ati em'a'e Hakikaten fil vakı mü'min bir bağırsakta yer, eşit sırtının iliklerini dimdik ayakta tutturacak kadar mutedil yer, kafir ise yedi bağırsakta yer. Ve bin netice açlık yani mutedil yemek içmek, mü'minin birçok çeşitli yemeklerle mideyi doldurmak ise küffarın adetidir. Zarar verebilecek derecede yemek ise ulemanın ittifakıyla caiz değildir. Elhasıl nefsi itibarıyla insan dünya hayatına hızlı olarak yaratılmıştır. Nitekim hadisi i şerifte "Lev kana li min malin labtagha ileyhi thaniyan ve lev kana lahu vadiyane labtagha lehuma salisan ve ve yetubu ala Adem oğluna bir vadiye mal olsa dahi Mal dolusu ikinci bir vadiyi talep edecektir. İki vadiye dolusu malı olsa, mal dolusu üçüncü bir vadiyi talep edecektir. Adem oğlunun karnını topraktan başkası doldurmaz. Allah Teala'nın kendisini tevbeye muvaffak kılıp, tevbesini kabul ettiği kimse müstesnadır, diye buyurulmaktadır. Şüphesiz nefs, dünya hayatının idamesi için hırslı olarak yaratılmıştır. Ve bununla insan yer, içer... Doğar, çoğalır, cinsi devam eder. Ancak kalp latifesi nefsine galip olan kimseler hırsını dünya hayatını idame etmekle beraber uhrevi saadetleri kazanmasına vesile kılar. Nefsini şeriatin izni dahilinde güder, eşit faydalanır. Mesela fakirlere zekat vermek için çalışır ve bil malını Allah yolunda harcar. Bu hususta kulun tövbesi de hırsını, eşit akıl ve iradesini uhrevi saadetin kazanılmasına çevirmesidir. Görülmez mi hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: لا يكَن لي مثلُ واحدٍ ذهباً لا سرني yamur لا يمر علي ثلاثٌ وعندي منه شيء إلا شيء Uhud dağı kadar altınım olsa üç gün üzerimde geçmediği halde gözetlediğim bir borç müstesna o borçtan başka hiçbir şey yanımda bulunmaması kesinlikle beni sevindirir. Yani borç vermem farz olduğu için, farzı ödemek müstesna, her şeyi Allah yolunda harcamam, kesinlikle beni sevindirir demektir. İşte allah Teala'nın kendisini tövbeye muvaffak kılıp tövbesini kabul ettiği kimse, Den Murat da, bu sevgi kalbinde yerleşen zevatlardır. Yani enbiya, evliya ve ehli takvadır. Allah yolunda harcamak sevgisi müstesna, dünya hayatına ait bütün emeller kalbi karartır, Varlığı da yokluğu da şeytanın tuzağı olur. Çoğu zaman zulme de sebebiyet verir. Böyle oldu ise فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَىٰ Ama kim tuli emel ve mal sevgisiyle haddini aşar, zulmeder ve dünya hayatını daha tercih ederse şüphesiz cahim adlı cehennem onun varacağı yeridir. Maalindeki ayette buyrulduğu üzere son son sığınağı cehennem olacaktır. Yani dünyada hırs ve tül emel duygularının sırtlanının helal ve haram demek sizin dünyanın peşine koşuşu ve toplayışı ahirette büyük cehenneme kalp olunacaktır. Bu itibarla hadisi şerifte "En yecc ale ahadukum fi fehi turaban hayrun lehu min en ale fi fehi ma harramallahu." Birinizin ağzı içerisinde toprağı koyması kendisi için Allah'ın haram kıldığı şeylerden ağzına koymasından daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Yani dünya hayatının tercihi, hırs ve ihtirasdan dolayı sırtlan, ölünün leşinden yediği gibi haramdan yemek içmek son derece kalbi karartır, Rab Teala'nın gazabına sebebiyet verir. Eski zamanda sırtlanlar, ölüleri mezardan çıkarıp yedikleri gibi, zamanımızda da faiz ve müskeratın yayılması sebebiyle, İnsanlar birbirlerinin kanlarını ahtapot gibi türlü hilelerle emmekte ve sırtlan gibi türlü sebeplerle ama faiz yollarıyla ama başka yollarla haram olarak birbirlerinin kasasından mal çekmektedirler. Hayallerde suretlenen ahtapot ve sırtlanların duygularının, kalp ve ruha verdikleri ızdıraptan dolayı da müskerata eşit sekir verici şeylerin yılanlarına sarılmaktadırlar. Ve bu sarılış kesinlikle cehennemin içindeki ejderhalara, va akla gelmedik zehirli ejderhaların suretlerine dönüşecekler ahirette de baş belası olacaklardır bütün bunlardan kurtuluş levken li mithlu uhudin zahaban la sarrani alla yamur <gülüyor> alayya thalasun wa indi minhu shayun illa shayun ursiduhu li deyn uhud dağı kadar altınım olsa üç gün üzerimde geçmediği halde Gözetlediğim bir borç müstesna, o borçtan başka hiçbir şey yanımda bulunmaması kesinlikle beni sevindirir. Buyrulduğu üzere hırs ve ihtirasları, uhrevi saadetlerin maksat edilmesine dönüştürmek ve Allah yolunda infatla sevinmektir. 5. Kalbin temizlenmesine gelince bunu müstakil olarak konu ederiz. Zira nefsin terbiyesinden maksat kalbin temizlenmesidir.